Selat ve selam peygamber efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Risaletin yedinci yılında müminlere boykot uygulanmaya başlıyordu. Boykotun amacı peygamber efendimizin müşriklere teslim edilmesi ve öldürülmesiydi. Önce peygamber efendimizi yok edeceklerdi. Onun akabindense müminlerin sonunu getireceklerdi. Boykot 3 yıl sürüyordu Derin mahrumiyetlere mahkum ediliyorlardı Nice açlık çemberlerinden geçiyorlardı Bir ömür Peygamber Efendimiz'e en yakın olan amcası Ebu Talip Boykot yıllarında yine çevresinde çırpınıyordu Peygamber Efendimiz'e bir şey olmasın diye Elinden gelen tüm imkanları seferber ediyordu Artık yaş kemalini bulmuştu Ebu Talip piri fani olmuştu Üç yıllık boykot olayı Ebu Talib'i daha bir sartmıştı. Yeğeninin derin mahrumiyetlere düçar edilmesi onu dilhun ediyordu. Hele yeğeninin hayatının tehlikede olması Ebu Talib'i bütün bütün kaygılara bırakıyordu. Ebu Talib'in gönlünde hüzün yüklü kaygılar vardı. Amcası Ebu Talib hastalanıyordu. Koca bir ömrün yorgunluğu, yeğenini koruma duyarlılığı onu bitap düşürmüştü. Artık hasta yatıyordu. Şimdi yüreği ayak dolansa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dı. Çocukluğundan bu yana çevresinde bir şahin gibi pervan olan amcası şimdi ölüm düşeyindeydi. Ebedi aileme yürüyordu. Peygamber Efendimiz amcasının çevresinde bir kuş gibi çırpınıyordu. Ah bir iman etse diye. Rahmet elçisinin en büyük derdi insanın, insanlığın iman iklimine gelebilmesiydi. Ayet-i Kerime'de öyleydi. Onlar iman etmiyorlar diye kendini helak mı edeceksin buyuruluyordu. Peygamber Efendimiz, ey amca! La ilahe illallah de ki, ben de kıyamet günü senin lehinde şehadette bulunayım diye canı feda ediyordu. Amcasının ağır hasta olduğu duyuluyordu. Mekke müşriklerinin öncüleri Ebu Talib'e geliyorlardı. Bunlar Kureyş'in liderleriydi. Utbe, Şeybe, Şems, Ebu Sufyan, Ümeyye, Ebu Cehil gibi öncülerdi. Ebu Talib'e geliyor ve şöyle diyorlardı. Ebu Talib, seninle gurur duyduğumuzu biliyorsun. Şimdi ise başına bir hastalık geldi ve biz senin için korkuyoruz. Yeğeninle bizim aramızda geçenleri biliyorsun. ''Onu yanına çağır, bizden ona bir hediye ver ve o bizi, biz de onu rahat bırakalım. Bizi dinimizle barış halinde bıraksın.'' diyorlardı. Bunun üzerine Ebu Talip, Peygamber Efendimiz'e ''Halkının soyluları seninle anlaşmak istiyorlar.'' diyordu. Peygamber Efendimiz ''Peki öyle olsun, bana bir tek söz verin.'' Tüm Arap ve Acemleri yönetiminiz altına alabileceğiniz bir söz buyurdular. Ebu Cehil hemen atılıyordu Babanın üzerine yemin ederim ki Bu karşılıklar için bir değil On söz veririz Peygamber Efendimiz Allah'tan başka ilah yoktur demelisiniz Ve ondan başka taptığınız Her şeyden vazgeçmelisiniz buyurdular Onlar ellerini çırptılar Ey Muhammed Tanrıları bir tek tanrı mı yapacaksın Senin teklifin gerçekten çok acayip dediler Sonra da bu adam istediğimiz hiçbir şeyi bize vermeyecek. O halde kendi yolumuza gidelim ve Allah onunla bizim aramızda hükmünü verinceye kadar babalarımızın dine uymaya devam edelim dediler. Müşrikler gittikten sonra amcası Ebu Talip, yeğenim, gördüğüm kadarıyla sen onlardan kötü bir şey istemedin diyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam amcasının bu sözünden ümitleniyordu. Amcasının kalbinin İslam'a yöneldiğini ümit ediyordu Peygamber Efendimiz amca o kelimeyi söyle ki mahşer gününde senin için şefaat edebileyim buyuruyordu Amcası Ebu Talip ey kardeşimin oğlu Eğer Kureyşlilerin bu kelimeleri ölüm korkusuyla söylediğimiz zannedeceklerini bilmeseydim onları söylerdim Söylediklerimle de seni memnun ederdim diyordu Peygamber Efendimizin kalbinde derin bir kaygı tekrar oluşuyordu. Amcası hala insanlara ediyordu. Toplumunun kendisi için ne diyeceğine yöneliyordu. Gönlünde insanlığın ağırlığını taşıyordu. Asıl olana yönelemiyordu. Kalpte olması gereken kalplerin sahibiydi, kainatın sahibiydi, mülk ve melekut aleminin sahibiydi. Ayet-i Kerime'de Ey insan! Seni Kerim Rabbin konusunda aldatan nedir? Seni Rabbine müstani kılan nedir? Seni Rabbine eyvallahsız kılan nedir buyuruluyordu. İnsan Rabbani kelama kulak vermesi gerekiyordu. Gönül vermesi gerekiyordu. Kitab-ı Kerim'in iklimine girebilseydi, sebepler alemini geçme imkanını elde edecekti. Sebeplerin bir perde olduğunu Asıl evrip çevrenin Rahman-ı Rahim olduğunu görecekti Hissedecekti Ama sebepler zemini de kalınırsa Rabbani iklime uzak düşecekti Koca bir ömür sebepler aleminde savrularak geçip gidecekti Ebu Talip ölümün eşiğindeydi Ölüme ramak kalmıştı Gidici olduğunu kendi de biliyordu Artık dünya ile bütün alakasını kesiyordu Derin bir düşünüşe yönelebilir miydi? son zaman diliminde varoluş sırına doğru adımlar atabilir miydi? Ne yazık ki bu mümkün olmuyordu. Varlıklar aleminde hiçbir şey ani bir değişim geçirmiyordu. Bir oluşum süreci vardı. İnsan varoluşunu önce gündemine alacaktı. Sonra arayışa geçecekti. Daha sonra da sahici boyutlarda bilgilenecekti. Bilginin aydınlığına vasıl olacaktı. Sonra da iman iklimine vasıl olacaktı. Dünden bugüne bir gayret yoksa, bir sancı, bir çaba yoksa, Bir günde büyük bir dönüşüm olmuyordu. Ebu Talib rahmet elçisine çok düşkündü. Ömrü boyunca onun çevresinde olmuştu. Bu bir akrabalıktı. Akrabalık bağı da derin bir bağdı. Ayrıca Efendimiz'i kendi evinde büyütmüştü. Hayata hazırlamıştı haliyle ona derin bir düşkünlüğü vardı. Ebu Talip, Efendimizin Risaletine değil, şahsına ciddi anlamda gönül vermişti. Onun bu çabaları umulur ki, boşa çıkmayacaktı. Kışın bağrında zaman zaman, bahar zamanları olurdu. Ebu Talip'in konumu da ola ki, cehennemin içinde hafif olan azap semininde olabilirdi. En iyisini allah Teala bilirdi. Ebu Talip vefat ettiğinde 87 yaşındaydı. Ebu Talip'in vefatından 3 gün sonra bir vefat daha oluyordu. Hazreti Atice annemiz ebedi aleme yürüyordu. Hazreti Atice annemiz radıyallahu anhâ vefat ettiğinde 65 yaşlarındaydı. İki ölüm üst üste geliyordu. Peygamber Efendimiz sanki ateş çemberlerinden geçiriliyordu. Üç yıllık boykot olay yaşanmıştı Nice mahrumiyetlere mahkum edilmişti Nihayet boykot bitiyordu Çok zorlu zamanlar geçiyordu Müminler sahili selamet oluyordu Kuşatma kırılıyordu Ölümcül ortamdan çıkıyorlardı Ama hemen sonrasında iki acı ardı ardına geliyordu Peygamber Efendimizin iki büyük dayanağı ebedi aleme göç ediyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hüzün mevsimine giriyordu. Biri tüm zamanlarında çevresinde olan amcesi Ebu Talip'ti. Diğeri ise kendisine en yakın olan eşiydi. Yoldaşıydı, canağınıydı, canından aziz bildiği Hazreti Cennemiz'di. Peygamber Efendimiz hayatı boyunca Hazreti Cennemiz'i sık sık yad edecekti onu anlatacaktı onun varlığını arayacaktı ona hasret çekecekti peygamber efendimiz hane-i saadetlerindeydi Hz. Hatice annemiz vefat edeli yıllar olmuştu efendimiz aleyhissalatü vesselam bir ses duymuştu hemen ayağa kalktılar kapıya yöneldiler gelense Hz. Hatice annemizin kız kardeşiydi sesi Hz. Hatice annemizin sesine ne kadar da benziyordu Efendimiz sesi duyunca Hazreti Hatice sesini duymuş gibi olmuşlardı. Heyecanlanmışlardı. Siyer kitaplarında şöyle bir kesit okuyorduk. Peygamber Efendimiz hicretin 8. yılında Mekke-i Mükerreme'yi fethediyordu. 8 yıl sonra ordusuyla Mekke'yi şereflendiriyordu. Fethin ilk günüydü. Mekke sakinleri peygamber efendimize Ey Allah'ın Resulü hanemizi şereflendirseniz Bizim misafirimiz olsanız diyorlardı Peygamber Efendimiz bu tekliflere şöyle cevap veriyordu Bana bir çadır bulamaz mısınız buyuruyorlardı Peygamber Efendimizin ısrarına bakanlar çadır bulmaya yöneliyorlardı Ve Efendimiz'e çadırı getiriyorlardı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Çadırın cennetül Mualla'nın karşısına kurulmasını istiyorlardı Hz. Hatice mezarının karşısına kurulsun istiyordu Peygamber Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de ilk gecesinde Zirve boyutlarında vefa sergiliyordu Vefanın, sadakatin, muhabbetin ve değerin iklimindeydi Şimdi iki dayanaktan mahrum oluyordu Şimdi hüzün zamanıydı Hayatının en büyük yardımcıları darıbeka'ya Beka'ya göç eyliyorlardı Peygamber Efendimiz için Mekke ortamı daha bir gerginleşiyordu Müşriklere set olan Müşriklere engel olan duvarlar yıkılıyordu. Ebu Talip artık yoktu. Bundan böyle Mekke müşrikleri daha kolay bir şekilde Peygamber'in üzerine yürürlerdi. Dünyayı daha bir dar ederlerdi. Emellerine daha bir kolay ulaşabilirlerdi. Çetin günler geliyordu. İmtihanın çetin çemberleri geliyordu. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden.